Allahu bilahe min Shaitan ar-Rajiim. الله l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillahirabbil-Alamim. Ve ala Rasulüna Muhammed ve ala ve رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Değerli Kardeşlerim Cuma'nız mübarek olsun. Bu hafta sizlerle birlikte İslam'da tesettür konusunu ele alacağız. Elimizden geldiği kadar tesettürün farziyetini, önemini, toplum ve fert açısından değerini, önemini vurgulamaya çalışacağız. Yine tesettürsüzlüğün İslam toplumuna verecek olduğu zararları hem dünyada hem ahirette bu emre uymayan kadın erkek bütün insanların karşı karşıya kalacak oldukları azabı ve tehdidi burada beraberce anlamaya, anlatmaya gayret sarf edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Adem aleyhisselam yaratıldığında ikinci olarak onun eşi Havva yaratılmış oldu. allah Teala şu kainatta yaratmış olduğu her canlıyı hatta cansızı erkek ve dişi olarak yaratmıştır. Ki mahlukatın efendisi olan insanı da erkek ve dişi olarak yaratmıştır. Ve aralarına Bir ülfet Bir sevgi Koymuştur Bir ilgi koymuştur Şehevi Nefsani Kalbi Duygusal Bir ilgi Bir bağ koymuştur Yüce Rabbimizin Kendi indinde mahfuz olan Hikmetine binaen Yaratması, hikmetine binaen yarattığına şekil şemal vermesi hikmetine binaen yarattıklarında çeşitli özellikleri var etmesi hikmetine binaen yaratmış olduğu varlıklar arasında belli bağlar ve ilgiler kurması onun büyüklüğündendir azametindendir, şanındandır sünnet-i seniyyesindendir allah Teala Adem'i Havva'ya bir nimet olarak yaratırken Havva'yı da Adem'e bir nimet olarak yarattı bir istikrar bir sükunet bir meta olarak yarattı bir sohbet arkadaşı, bir hayat arkadaşı, bir yol arkadaşı cennete giden yolda ona yardımcı olan bir insan olarak yarattı. Erkeği kadına, kadını erkeğe aynı niyet ile yaratmıştır. Dolayısıyla bir erkek Evlenmiş olduğu Hanımı Cennete götürecek Yolu takip etmesi lazım Çocuklarını Hanımını Annesini, babasını Akrabasını, çevresini Yakın çevresini, uzak çevresini Hatta Bütün insanlık alemini Cennete götürme, Götürecek olan Yolları Onlara göstermesi ve o yolu takip etmesi lazım <gülüyor> Değerli kardeşlerim Eğer bir erkek Evlenmiş olduğu hanıma Bu benim Cennete giden yolumda Yardımcımdır Sebebimdir Vesilemdir gözüyle bakarsa o evlilik çok deruni manalar kazanır. O evlilikte çok ilahi hikmetler ortaya çıkar. O evlilikte birliktelikte çok güzel neticeler ortaya çıkar. O evliliğe baktığı zaman o insanın kutsal bir beraberlik olduğunu Ahirette de devam edecek bir sürecin içinde olduğunu hatta karşılıklı olarak eşine davranış, eşlerin birbirine davranış şekillerinin onların cennete mi yoksa cehenneme mi gelecek olduklarını oldukları konusunda belirleyici bir beraberlik olduğunu bilecektir. O yüzden Ademler, Havvalarını cennete götürmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Havvalar, Ademlerini cennete götürmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Birbirlerine itaatta, birbirlerine cennete giden yolda yardımcı olmalıdırlar. Ve böyle bakılmalıdır bu olaya. Adem aleyhisselam ile Havva annemiz yaratıldığından, yaratılmalarından sonra cennete kondu bildiğiniz gibi. Şeytan geldi, dedi ki siz bu mekanı çok beğendiniz. Bu mekanda kalmak istiyorsanız şu meyveden yemelisiniz, dedi. Adem ve Havva bu meyveden yememeleri konusunda Allah tarafından uyarı aldıklarını, telkin aldıklarını söylediler. Ama şeytan yine arka kapıdan, arka pencereden girerek dedi ki Allah size bunu söyledi. Evet ben bunu inkar etmiyorum. Ancak siz bu meyveyi Yediğiniz takdirde Buradan asla çıkmayacaksınız Siz bir hata edin Bu bir hatadır Siz bir hata edin Allah sizi affeder Madem ki yediniz öyleyse Ben sizi affediyorum Kalın burada der Diye Atamız Adem'i Annemiz Havva'yı Kandırmış oldu Yasak meyveden yediklerinde daha önce saklı olan sevetleri, avret yerleri onlara görüldü. Birbirlerinden utandılar. Birbirlerinden kaçmaya başladılar. Cennet ağacının yapraklarıyla avret yerlerini örtmeye başladılar. İşte o anda birbirlerine nefsani manada, şehevi manada arzuları gündeme geldi. Şimdi... Orada bir tesettür vardı. O meyveden yenince o tesettür kalktı. Birbirlerinin avretleri ni görmüyorlardı. Bir şekilde kapalıydı. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama o meyve yiyince o avret mahalleri göründü. Ve işte bu haram meyveden yerek, bu haramı işleyerek Allah'tan bir azar işittiler ve cennetten dünyaya kavulma cezasıyla cezalandırıldılar. Atamız Atamız Adem annemiz Havva Allah'ın bu emrini yerine getirmediklerinden dolayı cennetten çıkartıldı, dünyaya kovuldu. Bir emri yerine getirmediklerinden dolayı. Bu emir de değerli kardeşlerim, bugün de konumuz olan mesele o meyveyi yiyerek tesettürleri açıldı. O meyveyi yiyerek tesettürleri Ortadan kalktı. Birbirlerinin sevetlerini, avretlerini görmeye başladılar. Şimdi değerli kardeşlerim, biz dünyada bu tesettüre uymayan hanımefendiler işte erkek kardeşlerimiz, dünyada Allah'ın haram dediği meyveyi yiyerek birbirlerimize, Yasak olan bölgelerimizi gösteriyoruz Ve zina artıyor Allah diyor ki Bu elbiseyi, yünü, pamuğu Senin için yarattım Bunlardan elbise yap, giy Ey erkek Göbek ile diz kapağın arasını ört Ey kadın Vücudunun bütününü ört Elin yüzün hariç Hariç olmayan yani hariç değil diyen alimler de var. Değil mi? Elini yüzünü eğer mümkünse bunu da örtmek eftaldır değerli kardeşlerim. Yani bir bayan. Şimdi biz Allah'ın Nur suresi 31 Ahzab 59 ve diğer ayet-i kerimelerde Allah'ın emir buyurmuş olduğu tesettürüne riayet etmeyerek Havva ve Adem'in cennette o yasak meyveyi yediği gibi, bu dünyada yasak meyveleri yiyoruz. O haramı işleyerek, Allah'ın şu bölgelerinizi örtün emrine riayet etmeyerek, o meyveyi yiyoruz ve birbirlerimize sevetlerimiz, avret yerlerimiz görünüyoruz birbirlerimize sevetlerimiz, avret yerlerimiz göründüğünde ne oluyor? O toplumda ahlaksızlık artıyor, fuhuş artıyor, zina artıyor. Bizim zinayı, fuhuşu, flördü, sorun olarak görmeyen insanlarla işimiz yok. Bu konuları problem ve sorun olarak addeden insanlarla işimiz var. Onlar diyorlar ne olacak canım yani gençler buluştuysa beraber şöyle böyle yaptıysalar insanlık olur. Niye olmasın diyen insanlarla bizim işimiz yok. Bizim işimiz inanan insanlarla Allah'ın bu emrinin emrinin önemini bilen Allah'tan gelen emrin Kutsaliyetini, önemini bilen insanlarla o insanlar için konuşuyor. Yoksa o insanlar geliyor da inanan insanlarla ilgili diyorlar ki siz aşırı gidiyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz gibi bir takım değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ee, bazı Müslüman, e, mümin, inanan, muahhit kardeşlerimiz de gafreti dalarak bunlara ya ne olacakmış diyor, bakıyorsunuz. O da gevşeklik gösteriyor. Halbuki öyle olmama. Yasak meyveden atamız yedi. Şimdi hayıflanıyoruz diyoruz ki yasak meyveden yemeselerdi cennette kalacaktık. Zürriyeti de orada olacaktı belki de. Aa, ah, atamız Adem neden bu yasak meyveden yedin? Aa, ah, atamız annemiz Havva neden bu yasak meyveden yedin? O, o güzel yerden çıkmış olduk işte böyle kovulduk diye hayıflananlar oluyor. Allah'ın hikmetinden e, sual olunmaz. Belki bu konularda fazla derine kaçmayalım ama e, böyle hayıflanmaları duyuyoruz. Ama bugün biz Adem'in zürriyeti olarak, Havva'nın zürriyeti olarak aynı yasak meyveleri yiyoruz. Hem de sürekli. Onlar bir defa yediler pişman oldular. Biz her gün aynı yasak meyveleri yiyoruz. Ve o yasak meyvelerden yediğimizden dolayı yani haramı hafife almamızdan dolayı bir şey olmaz canım ne olacakmış gibi bir yaklaşım sergilediğimizden dolayı bakıyorsunuz ki Müslümanların çocukları, Müslümanların gelinleri, Müslümanların eşleri, Müslümanların hanımları maalesef tesettüre uymuyor. tesettüre uymadığı zaman ne oluyor? Değerli kardeşlerim, bir kadın veya erkek tesettüre uymadığı zaman kazandığı şehvi olarak bir şey var. Nedir o? Beğenilmek. İnsanlar diyorlar ki işte şu bayan iyi. Fizik olarak iyi. İyiymiş. O da bunu hissediyor bunu bir kazanç olarak atlediyor. Halbuki haddi zatında insanların örtülü olması gereken güzellikleri, müjahade etmeleri, görmeleri erkeklerin kalbinde görmüş oldukları o bayanlara karşı bazı kardeşhane olmayan, safi olmayan, masum olmayan duyguların oluşmasına sebep olur. Ve bir de bakarsınız ki bu erkek o bayanın peşine düşer, onu elde etmeye çalışır. Onu o hedef kıldığı hatayı ona işletene kadar kendisine işletene kadar onun peşini bırakmaz. Şeytanın Havva ve Adem Aleyhisselam'ın peşini bırakmadığı gibi onun peşini bırakmaz. En sonunda hata yapar hata yapar, hem dünyası hem de ahiretini helaka sürükler. Çok basit bir meseledir ama bir kıvılcımdan çok büyük ormanlar yanmaktadır. Bir kıvılcımdan. Basit bir olaydı. O yüzden tesettüre uymamak değerli kardeşlerim, tesettüre uymamak zinaya kapı aralar. Tesettüre uymamak fuhşa ahlaksızlığa kapı aralar. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde "Vela takrabuz zina innehu kana fahişe." Zina'ya yaklaşmayın. Çünkü muhakkak ki zina çok fahiş, çok kötü bir iştir. Çok yanlış bir iştir. Dolayısıyla Tesettür, zinanın kapısını kapatmak için vardır. Çünkü göz görürse gönül harekete geçer. Hem göz görsün hem gönül harekete geçmesin bu mümkün değildir. O yüzden bazı insanlar benim kalbim temiz, ben şöyle şöyle bir bayanla oturup kalkabilirim. ''Hiçte aklımdan bir şey geçmez, tertemiz bir kalbim var benim.'' Diyen erkeklere sesleniyorum. Ya erkekliğiniz yok ya da yalan konuşuyorsunuz. Neden? Çünkü Allahu Teala seni yaratırken, senin atan Adem'i yaratırken, yine annen Havva'yı yaratırken arasına zorunlu bir ilgi koydu. Zorunlu zorunlu bir ilgi zorunlu bir beğenme duygusu koydu bu olur he temiz kalmak istiyor musun kardeşim o zaman bakmayacaksın bakmayacaksın bakarsan temiz kalamazsın hem böyle güzel güzel fotoğraf çek bak ondan sonra da ki benim kalbim temiz yalancının ta kendisisin öyle kalp temiz olur mu kalbin temize niye bakıyorsun kalbinin temiz kalmasını istemiyorsan haram yerlere bakmayacaksın haram bir şekilde giyinmeyeceksin tesettüre riayet edeceksin efendim bazı evhane reislerine bakıyoruz çoluğuna çocuğuna dikkat etmiyor tesettürsüz bir şekilde onları sokağa salıyor niye böyle yaptın diye sorduğunda ya diyor Kalbimiz ne kadar da bozuk ne olur yani Geçsinler böyle kafalarına göre. Diyor. Ya kardeşim. Böyle konuşmaya hakkımız yok. Kullar olarak. Böyle konuşmaya hakkımız yok. Kulsun çünkü. Allah'ın kulusun. Allah'ın kulu olarak. Onun emrine riayet etmemek gibi bir lüksümüz asla olamaz. Boyun bük. Boyun bükmüyorsan. Boyun Allah'ın emirlerine karşı Boynun kıldan ince değil ise O zaman kalbinde nifak var demektir O zaman tövbe etmemiz lazım Bu nifakı çıkarmamız lazım Bu nifak ile tabuta girersek halimiz yaman Allah'tan gelen bir emir Kalbimizde büyük bir seda bulacak Büyük bir inanç Büyük bir hürmet Büyük bir saygıyla ona bağlanacağız. Orasından yok, burasından yok. Yok şöyle bir böyle, yok şöyle, yok böyle. Maziret uydurmayacaksın kendine. Direkt teslimiyet. Direkt Allah'ın emrine uymak. Müslümanlık budur. Müslüman demek zaten teslim olan demektir. Hem teslim olmayacaksın hem de ben Müslümanım diyeceksin. Allah'ın emirlerine teslimiyet göstermeyen bir insanın ben Müslümanım demesi abesteşlik aldı. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine harfiyen riayet etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Allah'tan geldiyse o meselenin sağına soluna efendim yok şuna buna bakmaya gerek yok. Allah'ın emri tamam amenna ve saddakna dememiz lazım. Değerli kardeşlerim. Bakıyorsunuz Son zamanlarda tesettürü dalgaya alan bir nesil ortaya çıktı. Tesettürü dalgaya alan bir nesil ortaya çıktı. Tesettür örtmek demektir. Örtmek. Güzellikleri örtmek demektir. Güzellikleri ortaya çıkarmak tesettür değil. Buna başka bir şey söylenir. Bu başka bir şeyle anılır. Bakıyorsunuz kızımız Aman makyajını yapmış, başörtüsünü örtmüş ama acayip bir efendim şekilde bağlamış, süslemiş, püslemiş, rengarenk, daracık bir pardüse giymiş veya giymemiş onu da, onu da giymiyorlar işte. Bakıyorsun pantolon altta, üstte gömlek, daracık, her taraf meydanda. Ya bu tesettür değil Allah'tan kork. Bu tesettür değil tesettür örtmek demek, güzellikleri göstermemek demek. İslam'ın tesettüründe... Vücut ağzalarını belli etmeyecek kıyafetler giymek gerek. Şeffaf olmayan, dar olmayan kıyafetler, dikkat çekmeyen kıyafetler giymek gerek. Tesettürün de modasını çıkardılar. Efendim bu bana yakışıyor mu, şu bana yakışıyor mu? Yahu kardeşim, evet bir estetik lazım da, bir estetik lazım, doğru. Bir düzgün kıyafet giymen lazım, doğru. Fakat... Eğer sen o giydiğin kıyafet ile soğukta gezerken insanlar ne kadar da güzel yakışmış, ne kadar da efendim çekici endamlı olmuş diyorsa o tesettür yine değildir. Olmaz öyle tesettür. Tesettür şudur, bir erkek bir bayana baktığında ondan nefsini uyandıracak herhangi bir şey görmeyecek. Vücut hatlarını görmeyecek. Ondan çıkan bir parfüm kokusu onun burnuna gelmeyecek. Onun yüzünün, makyajının güzelliği vesaire hissedilmeyecek. E böyle olursa bu tesettür olmaz. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Yıllardan beri başörtüsü başörtüsü dedik. Neslimiz başörtüsü takmaya başladı. Büyük oranda bayağı başörtü takan var. Ama bu sefer alt taraftan kaybettim. Bakıyorsun başörtüsü, kot pantolon, başörtüsü, zaracık streçler, şunlar bunlar vesaire bunların hiçbiri tesettür değil. Allah'ın emri böyle yerine gelmez. Değerli kardeşlerim bunları söylemek zorundayız. Bakınız bunları söylemek eğer söylemezsek hem biz vebaldeyiz hem de sizler vebal içerisinde kalmak zorunda kalırsınız. Ezan yaklaştığı daha konumuza giremedik ama kısaca hepimizin bildiği bazı ezber bilgileri tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim erkeğin tesettürü göbek ile diz arasıdır. Bir erkek göbek ile diz arasını örtmelidir. O yüzden efendim yaz geliyor şimdi bakıyorsun şort giyiyor vatandaş. Bir karış şort Efendim kalçalar dışarıda, yürürken zaten ta yukarı kadar rüzgarlar murgazdan belli oluyor. Erkek de burada hata ediyor, şort giyerek. Hata ediyorsun. Sahiller öyle biliyorsunuz, Allah korusun. Göbek ile diz arasını erkek örtecek. Erken tesettürü budur. Bayanın tesettürüne gelince değerli kardeşlerim, eller ve yüz hariç bütün vücudu örtmek. Hanefi uleması der ki, bir kadın çok çekiciyse, Yüzü çok güzelse, yani yüzünü de örtmesi iyidir der. Örtmesi güzeldir der. Ellerin de örtmesi güzeldir der. Bizim ecdadımıza baktığımız zaman, değil mi? Ecdadımıza şöyle bir bakalım, ecdadımıza, Osmanlıya nedir? Kadınlar büyük oranda yüzlerini dahi örtüyorlar, bir gözleri görünüyor, el, ellerinde eldiven dahi giyiyorlar. İşin doğrusu budur. İşin doğrusu budur. En güzeli budur. Ama efendim elimizi yüzümüzü örtemiyoruz zor geliyor. En azından bu konuda ülemanın fetvası var. O fetvaya sığınmak suretiyle tabi hadis-i şerifler de var. O fetvaya sığınmak suretiyle biraz rahatlayabiliyoruz. Ama yine de Hanefi üleması bir kadın yüzünü açtıysa elini açtıysa bir erkeğin onun yüzüne doğru bakmasını yine haram kılar. Bakmayacaksın. Bir erkeğin direkt olarak o kadının elini incelemesi haramdır yine. O duygularla. Doktor musun? Doktorsan bakarsın. Hasta. Tedavi dersi, muayene dersi. Ama öbür türlü bir erkeğin türlü dahi olsa bir bayanın yüzüne böyle uzun uzadıya bakması caiz değil ha konuşacaksın bir işin var konuşursun ve gerekirse direkt yüzüne bakmazsın ya korunmak için herkes nefsini biliyor korunmak esastır Allah hain gözleri bilir diyor Kur'an-ı Kerim'de Hain gözleri Allah bilir. Gözümüzün hain olmamasına dikkat edelim değerli kardeşler. Ahiret aleminde hesap bizi bekliyor. Gözümüzü koruyalım, kulağımızı koruyalım, kalbimizi koruyalım. İlla menatallah be selim. Selim bir kalp ile Allah'a gelenler hariç gerisi hüsrandadır değil mi? Sağlam bir kalp. Sağlam bir kalp nasıl olur? Sağlam bir kalp en başta her türlü şirkten Allah'a ortak koşmadan uzak olur. Sağlam bir kalp Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet yapabilmeyi kendine şiar edinmiş bir insanda olur. Sağlam bir kalp kinden, nefretten ve sair kötü duygulardan uzaklaşmış, insanların hayrını isteyen, toplumun selametini isteyen, herkesin cennete girmesi için malıyla canıyla gayret eden, güzel bakan, güzel gören, güzellikler olsun diye yaşayan insanda sağlam kalp olur. Ancak bu insanlar kalplerini sağlamlaştırmışlardır. O yüzden kardeşler melekler cennette cennet ehline selam veriyorlar. Ne diyorlar? Selamun aleykum. Size selam olsun. Tebtü. Ne de güzel olgunlaştınız. Hayatınızı dost doğru bir yolda idame ettirdiniz. Kalbinizi her türlü hastalıktan, nifaktan, her türlü fitne ve fesattan, her türlü yanlışlıktan arındırmayı başardığınızda buraya gelmeyi hak ettiniz. O yüzden tıp tümlüyor. Olgunlaştınız, olgunlaştınız. İnsan dünyaya geldiğinde çiğdir, çiğ pişebilmez, sıfır kilometre. Hiçbir şey bilmez, çiğ. Ham, meyve gibi. Yenmez, tadılmaz. Öyle duruyor. Olgunlaşacak, yesin. Dünyada kendisine veren hayat sermayesini kullanırken, ya o meyve çok güzel şekilde olgunlaşacak, ya da o meyve kurda, kuşa, hastalıklara, o bitki bitlerine teslim olacak, çürüyüp gidecek. Mahvolacak, perişan olacak. İşte kardeşler. Tesettür burada yine devreye giriyor. Bu meyvelerin çürümemesi, fesada düşmemesi, bozulmaması, çürüyüp helak olmaması için korunması gereklidir. Korunma tesettürlü olur. Koruma aynı zamanda yani görüntüde tesettür olur. Yine korunma kalbin korunması İnsan denen bu meyvenin olgunlaşarak cennete girebilmesi kalbi her türlü şirkten, nifaktan, fitne ve fesattan, hasetten, kinden, nefretten, kötü duygulardan uzaklaştırmakla mümkün olur. İşte böyle yaparsak değerli kardeşlerim, yani her Müslüman kendisine tanınan ömür sermayesini harcar iken şöyle daima kalbine bir ayna tutarsa... O kalbinin kirlerini görüp de şunu atmam lazım. Şunu atmam lazım. Şu yanlış, şu doğru değil. Şu şu doğru orada kalsın. Şu yanlış onu atalım oradan derse. Kendisine verilen bu ömür sermayesi içerisinde kalbine konan her türlü kirden, her türlü günahtan, her türlü siyah noktadan uzaklaşmaya gayret sarf eder. bunun için tövbeyi istiğfarını eksik etmez. Bunun için elinden gelen gayreti sarf eder bunun için ibadetlerin, ibadetlerine koşar. Bunun için salihlerle beraber olur. Bunun için Kur'an'dan ayrılmaz. Kur'an okur, onu dinler. Peygamberin sünnetini okur, onu dinler. bazı nasihat dinler, salihlerle birlikte olur. Böyle yaparsa işte kalbindeki o kirleri teker teker arın, arındırma, ayıklama fırsatı bulmuş olur ki... İşte o meleklerin Selamun aleykum Allah'ın Barışı, esenliği, selameti Nimeti, cenneti Sizlere olsun Sizin için olsun olgunlaştığınız, olgunlaştığınız Olgunlaştığınız için bunu hak ettiniz Olgunlaştığınız için Kalbinizi her türlü kirden Her türlü yanlışlıktan Ayıklayıp buraya geldiğiniz için Bu nimeti hak ettiniz sözüne muhatap oluruz. Allah cümlemizi meleklerin bu şekilde selam verdiği kullardan eylesin. Olgunlaşan kullardan eylesin. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, hak yolda gitmek zor değil. Kalpleri kirlerinden arındırmak zor değil. Allah'a kul olmak inanın zor değil. Bazı insanlar günahta lezzet bulur. Bazı insanlar tahta lezzet bulur. Günahta lezzet bulanların kalbi bozuk. Onları tamir etmesi lazım. O bir makine gibidir o. Onu sen şerde ayarlarsın. Şer üretir. Hayra ayarlarsın. Hayır üretir. O yüzden niyetleri salih yapacağız. İnancımızı temizleyeceğiz. safi bir inanç olacak. Nereden geldik? Niçin geldik? Görevimiz ne? Nereye gidiyoruz? Ha bu sorular var ya bu sorulara bir gün yani oturacaksın, düşüneceksin. Ya ben nereden? Hoca ben biliyorum ya. Ya biliyorsun da kalbine anlatamıyorsun, değil mi? Bilmiyorum, kalbine kalbine yedireceksin kalbine. Oturacaksın şöyle, sakin. Ya nereden geldim? Niçin geldim? ne nereye gidiyor? Sonumuz ne olacak? Yaradılış gayemiz nedir? Neden bu varlıklar var? Neden bu insanlar var? Neden bu imtihan var? Neden peygamberler gelmiş, kitaplar gönderilmiş? Bunları düşüneceğiz. Aha bunları düşünürsek, herkes okumuşu okumamışı kendi çapında bunları düşünürse, nefsini tamir etmiş olur. Nefsini tamir edecek usta yine kendisidir. Bir başkası kulaktan sokma bilgilerle onu tamir edemez. Oturacak, kendi kendini tamir edecek. Otokontrol mekanizmasını çalıştıracak, değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ezan okundu. tabi konumuz uzun, ancak bu kadar şey söyleyebildik. Halbuki bu konuda söylenecek çok şey var. Çok şeyler var, fakat zaman olmadığından de bunlara değinemiyoruz. Ama sizlere tavsiye ediyoruz, hayatınızı, evinizi bir ilim meclisi yapın, mutlaka her akşam kitap okuyun. Ail çocuklarınızı toplayın, onlara İslam'ı anlatın. En azından 2-3 ayet, 2-3 hadis okuyun. Eviniz meleklerin rahmet kanatlarını gerdiği bir ilim halkası haline gelsin. Eviniz meleklerin, Allah'ım bu kullar senin dininin uğrunu öğreniyorlar. Kur'an öğrenmek için toplandılar şu aile. Ya Rabbi bunları affet, bağışla. Ya Rabbi bunların muradına kavuştur. Bunları cennetine e, sok diye dua ettiği meclislerden, hayırlı ailelerden olmak için... Bunlara dikkat edelim değerli kardeşlerim. Bir duyurumuz var. Karaman Kur'an kursunun tadilatı ve tamiratı için Müftülüğümüz tarafında yardım talep edilmektedir değerli kardeşlerim. Bu yardımlar ahirette sizin mallarınız ama ahirette sizlerin şefaatçisi olacaktır. Keşke şu malımı da verseydin. Baktım ki hayra vermiş olduğum mallar benimle geldi. Yediğim, içtim, dünyada kaldı. Diyeceğimiz gün bu mallar Allah yolunda, Kur'an kursları için Allah yolunda vermiş olduğumuz bu mallar bizleri sevindirecektir. O yüzden öldüğümüzde sevinecek olduğumuz bu malları verelim Allah rızası için. Elimizden geldiği kadar herkes karınca kadarınca bir şeyler versin. Allah Az veren az verdim demesin. Çünkü Allah azları çoğaltır. Çok veren de çok verdim diye böbürlenmesin. Böbürlenirse azaltır. Heh, bunları bilelim. Allah cümlemizi Allah'ın tesettür emrine uyan kullardan olmayı bize nasip eylesin. Her türlü fitneden, fesadtan, fuhuştan, zinadan cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Ve ahru davane elhamdülillahi rabbil صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة.